Yeah. chip Kainat Bugün 6 Kasım Cuma Yıl 2015 Ay 11 Gün 310 Hızır 185 1437 hicre Muharrem 24 1431 Rumi Ekim 24 Kuş Geçimi Fırtınası Günün malumatı Kasım ayı saldı. Nezle, bronşit, soğuk algınlığı çok olur Soğuk ve sıcak farkına dikkat edilmelidir Soba veya kalorifer, kaloriferli yerlerde sıkı giyinilmiş olarak durmamalı ve böyle sokağa çıkmamalıdır. Kasım ayında ahır ve kümesler Kümesleri ağır ve ahır, ahırları temiz tutmalı, sık sık havalandırmalı, hayvanların yattıkları yerler rüzgardan korunmalıdır. Sebzeler Evvelce ekilmiş salatalar siperler altına tekrar dikilir. Lahana, beyaz yapraklı salatalar kuzu kulağı dikilir. Devamı önümüzdeki hafta.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 Merhaba herkese, Açık Radyo 94.9, Açık ve Açık Gazete programı başladı. Ömrümada Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Can Phillips Sousa'nın bir marşıyla, yönettiği bir marşla, Benninger'in aranjmanıyla yaptık. Amerikalı bir besteci ve orkestra şefi özellikle Amerikan askeri ve hamasi yurtsever diyorlar milliyetçi marşlarıyla meşhur El Kapitan adını taşıyordu. Kaptan ya da yüzbaşı diye albümün adı da Titanic'te güvertede çalınan müzikler. Albümün And the Band Played On diye Bu marşı neden çaldığımıza gelince orada şimdi e, neredeyse evrensel tarih diye alt başlığı olan Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakıyoruz. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Marşlar Bir haber içeren ve babaları bilinmeyen İlk ulusal marş İngiltere'de 1745'te doğdu. İçindeki dizeler bu alçakların saçmalıklarına bir son vermek için krallığın İskoç asileri darmadağın edeceğini haber veriyordu. Yarım asır sonra La Fransa topraklarının devrim tarafından istilacıların pin pis kanlarıyla sulanacağı konusunda uyarıda bulunuyordu 19. asrın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal marşı Tanrı tarafından kutsanmış emperyal arzularını önceden haber veriyordu. Davamız haklı olduğundan fethetmemiz gerekir. Ve aynı asrın sonlarında Almanlar gecikmeli ulusal birliklerini sağlamlaştırmak için İmparator Wilhelm'in 327, Prens Bismarck'ın ise 470 heykelini dikerken Aynı anda da Almanya'yı über alles, her şeyin üzerine koyan marşlarını söylüyorlardı. Marşlar genel bir kural olarak tehditler, küfürler, kendi kendini övmeler, savaşın yüceltilmesi aracılığıyla ve öldürmenin ya da ölmenin ne kadar onurlu bir görev olduğunun dile getirilmesi suretiyle ulusların kimliklerini teyit ederler. Latin Amerika'da kahramanların zaferlerine adanan bu kolektif dualar, insanın üzerinde bunlar sanki cenaze işleriyle uğraşan işletmelerin eseriymiş gibi bir izlenim uyandırıyorlar. Uruguay Marşı bizi vatanla mezar arasında bir seçim yapmaya davet ederken, Paraguay Marşı'nın seçim daveti cumhuriyetle ölüm arasında. Arjantininki ölmeye yemin etme konusunda bizi yüreklendiriyor. Şilininki topraklarının özgürlerin mezarı olacağını ilan ediyor. Guatemala'nınki ise zafere ya da ölüme çağırıyor. Küba'nınki vatan için ölmenin aslında yaşamak olduğu konusunda garanti veriyor. Ekvator'unki kahramanların fedakarlığının bereketli bir tohum olduğunu kanıtlıyor. Peru'nunki toplarının yaydığı korkuyu yüceltiyor. Meksika'nınki ise Düşmanları kan gölünde boğmayı tavsiye ediyor ve coğrafi coşkuya kapılarak termopilaide savaşan Kolombiya Ulusal Marşı kahramanların kanında yıkanıyor. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sal yayıncı. Bu arada bir tesadüfte John Philip Sousa, bu demin açılışta marşını çaldığımız besteci ve bestekar ve Orkestra şefi de bugün doğmuştu tarihte. 1854 6 Kasım'ında doğmuştu. Kendisi 1932'de hayata veda etmişti. Ona da bir denk geldi. Marşları meselesi Galiana'nın ondan e, da bahsedelim. 1941'de bugün 2. Dünya Savaşı'nda e, ne olmuş? Bugün Sovyetlerin lideri Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'ne o zaman kıldılar Sovyetler Birliği'ne bir konuşma yapmış. Bu konuşma nutuk çekmesi, 27 yıllık yönetiminin 27 yıl süren yönetiminin ikinci konuşması ve 350 bin Alman saldırılarında 350 bin kişi öldü. Demiş buna karşılık da Almanlar dört buçuk milyon asker kaybetti ve Sovyet zaferi yakın demiş 1941'de tamamen yalan söylüyor. Böyle bir şey çok daha fazlaydı kayıpları Almanlarınki de daha azdı tabi. Oğlu da aynı zamanda ele geçirilip ardından hayatını kaybetti bu savaşta Joseph Stalin. Evet. Kendi oğlu. Evet bu bu hayatın ikinci konuşması yalanlara dayanıyor ama savaşlarda yalanlar meşru sayılıyor. Öyle bir şey var. Maaşların izinden gidiyor. 1983'te bugün genel seçimler yapılıyor. Anavatan Partisi 211 milletvekillere tek başına iktidar olmuş. Halkçı Parti HP 117 Milliyetçi Demokrasi Partisi MDP de 71 milletvekili çıkartmış 83 seçimleri. 12 Eylül 1980 darbesinden, askeri darbesinden sonra kurulan partilerin katıldığı ilk genel seçim oldu ve askerlerin, askeri yönetimin beklemediği bir sonuçla bitti. 1985'te de Kolombiya'da solcu gerillalar 19 Nisan hareketi adını, adıyla hareket ediyorlar ve Bogota'da Bogota'da Adalet Sarayı'nı ele geçiriyorlar ve 115 kişiyi öldürüyorlar. 11'i de yüksek mahkeme yargıçları, solcuların giriştiği bir katliam bu da. Onun da yıl dönümü bugün. Evet, savaştan bahsediyoruz. Bugün bol bol savaştan da bahsetme fırsatı olacağız. Önemli yazılar ve haberler var. E, Önemlerinden biri. ...söyleyerek başlayabiliriz işe. Ee, sınır tanımayan doktorların... ...bir raporu... ...yayınlanmış ve... ...öldürme amaçlı, kasıtlı, öldürme... ...kastıyla yapılan bir saldırıcı... hastanesi Kunduz'da... ...Kunduz'daydı değil mi? Afganistan'da evet... ...hastanesinde... ...3 Ekim tarihinde oldu... ...en az 30 kişinin... ...öldüğü aralarında hastane personeli... ...10 hasta ve... ...burasına... Dikkat çekmek istiyorum. 7 kişiyi henüz teşhis edememişler. Hmm. Parçalanmış olduğu için. Henüz belli değil kim oldu. Yani 30 kişiden 7'si belli değil. Do sınır tanımayan doktorlar Medisayet San Frontier şey demiş. Savaş suçu gibi gözüküyor bu demiş. Ve yeni raporda hastaların kendi yataklarında yanarak öldüğü bir tıp tıp personelin kafalarının koktuğu ve organlarının parçalandı koktuğu belirtiliyor ve şey üyeleri de personelden de e, kaçarlarken binanın binayı terk edip kaçarlarken uçaklardan havadan ateş altında kaldıkları yani daha fazla bir savaş suçu tanımı olabilir mi bilmiyorum ve doktorlar ve diğer personelin e, başka taraflara kaçmaya çalışırlarken bombaların gelmediği tarafa binada kaçmaya çalışırlarken hedef alınıp onların da vurulduğunu belirtiyor rapor kendi iç, iç raporları bu için dünya açıklıyorlar ve GPS'in yani koordinelerinin de nerede bulunduklarının da e, e, hem Amerika Birleşik Devletleri komuta konseyine hem de Afgan yöneticilerini komuta merkezine haftalar önceden belirtilmiş olduğunu burada bir hastane var gözde görülüyor ama biz size verelim GPS koordinatörü diyorlar ama e, bunu bombalanmanın olduğunu da ayrıca bildirmişler bombalama başlar başlamaz bildirmişler yarım saat daha devam etmişti bütün bu vahşet yarım saat sürmüş ve doktor, sınır tanımayan doktorların genel direktörü Christopher Stokes hastanenin içinden görünen manzara şu ki demiş bu saldırı öldürmek ve yok etmek amacıyla yapılmış ama sebebini bilmiyoruz demiş bu savaşla ilgili birinci haberimiz oluyor hastanelerden gidecek olursak Suriye'ye de bakabiliriz Ekim ayının ortasında gelen bir haber vardı Suriye'de Rus e, hava saldırıları başladıktan sonra yaklaşık dört tane dört hastanenin vurulduğu söyleniyordu. Yaklaşık dün çünkü bundan sonraki rakam bilmiyoruz. Benim takip edebildiğim kadarıyla bir tane daha vuruldu e, başkentin binalarlarından Duma'da. Evet Duma'da e, ve buradan da gelen açıklamalar verdi aynı şekilde sınır tanımayan doktorların da söylediği gibi. E, hastaneye gelen insanların geçtiğimiz hafta sonu pazar evinin bombalanmasından sonra hastaneye gelen insanların bakımı dahi yapılamıyordu çünkü bundan günler önce bu insanların yarıların kaldırıldığı hastaneler bombalanmıştı. Bugün bir başka haber daha var. Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in güneyindeki Hadır ve Ays beldelerinde düzenlediği saldırılarda hastane ve bir ilaç fabrikasının hedef alındığı iddia edilmiş. Fotoğrafları var hastanenin darma duman olmuş hali. Bölgedeki itfaiye ekiplerinin fabrikaya yönlendirildiği söyleniyor. Bu patlamadan sonra, bombardımandan sonra. Ee, çocuklar için iltihap ilacı üretiyormuş. Fabrika çalışanlarından Ebu Şerif ile konuşmuşlar. Bu uçaklarının öyle saatlerinde vatan ilaç fabrikasında dört hava saldırısı gerçekleştirdiğini söylemiş bu kişide. Fabrikada hiçbir silahlı unsurun bulunmadığını vurgulayarak burada çocuklar için iltihap ilacı üretildiğini söylemiş. Bir, evet hastaneler de vuruluyor. Zaten 60 milyon insan kaçış kaçış kaçmaya çalışıyor ve 2. Dünya Savaşı seviyelerine ulaşmış durumda bir marş evet. çalsak mı acaba bunu durdurmak yani Tarih aynı tarih, Joseph Stalin de aynı şekilde zamanındaki söylediği yalanlarla beraber ülkesini bir şekilde kandırmış ardından zaferi ulaşmış şu andaki duruma baktığınız zaman da Rusya herhangi bir şekilde hastane vurmuyorum benim yaptığım saldırılar de karşı yaptım teröristleri öldürdüm yok ettiğim saldırılar diye evet, hepsi de öyle Şimdi Fransa'da devreye girmiş IŞİD'i Charles de Gaulle'den vuracakmış Charles de Gaulle sadece bir Fransız generali değil ve uçak gemisi evet aynı zamanda da eski bir başkanı bir de havaalanı ama bunların hiçbirinden bahsetmiyoruz uçak gemisinden bahsediyoruz senin dediğin gibi Yeniden konuşlandırılıyormuş. Elize Sarayı'ndan yapılan bir açıklamada bu geminin Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yapılan operasyonlara katılacağı duyurulmuş. Bu da radikalden aldığımız bir haber. Deminki MSF yani sını tanımayan doktorlar haberini de Demokrasi NAD'on almıştık. Demokrasi NAD'on almıştık. Yani DAEŞ'e karşı koalisyon diyor. Ya da IŞİD'e Altı Miraj ve altı Rafal tipi uçakla destek veriyor Fransa. Şimdi uçak gemisiyle beraber operasyon gücünü tam iki katına çıkaracak. Buna Fransızca da double diyoruz. Türkçe de duble, değil mi? Evet. Evet. Böylece zafere doğru ilerliyorlar. Bu arada Türk Hava Yolları da şam el Şeyh-İstanbul-Şam-el Şeyh arası seferleri iptal etmiş. Olay belli olmadı. Neden hala tartışması sürüyor anlamıyorum. E, bu kadar zor bir şey mi bu? Mısır'dan Rusya'ya gitmek üzere havalanan Rus metrojet havayoluna ait uçak e, kalkıştan 23 dakika sonra Sina yarımadasına düşmüştü. Ardından IŞİD üstlenmişti. Biz düşürdük demişti. Bölgen, bölgedeki IŞİD e, taşlarının temsilcileri. Ar Mısırlı yetkililer teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü söylemişti. Ardından çeşitli açıklamalar yapıldı. Rusya'dan yapılan bir açıklama var. E, Rus yetkililer uçağın patlama sonucu havada infilak ettiğine ilişkin bulguların güçlü olduğunu ancak patlamadan neden kaynaklandığını araştırdıklarını söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat kaynakları ise uçağın bombayla düşürülme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurmuşlar. Bir de zaten e, Rus yetkili de öyle demişti, onu da söylemiştik ya. Yani bunun işi de olması muhtemel sabotaj demişti. Son anda bir açıklama daha gelmişti. Önce yalanlanmıştı, sonra işi tekrar yaptık, biz yaptık dedi. Böyle gidiyor. Ama bunun önemi şundan ölenlerden değil. Orası bir tatil şehri. Şarmalı şehir. Evet, Kızıl Deniz kıyısında tatil şehri, bütün önemi orada, or oradan kıyamet kopuyor. Çünkü 20 bin İngiliz turist var orada, mahsur kaldılar. Hı, kalkamıyorlar, gidemiyorlar ya. Gidemiyorlar işte. Bütün mesele o 20 bin İngiliz turistin mahsur kalmasından dolayı oluyor. Yani direkt uçuşlar yeniden başlayana dek Şarm'dan İngiltere'ye veya İrlanda'ya dönemeyecek. Anlamıyor musun sorunu? O var bir de geçtiğimiz ay Rusya eğer benim savaştığım kişilere havadan karaya, karadan havaya fırlatılan füzeler, güdümlü roketler verirseniz kim verirse onu aynı şekilde hedef alacağım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ee, bu açıklamanın ardından da işte korku verici olarak görülebilir bu haberde. Ama Nereden geldi belli olmayan bir roketle vurulduğunu düşünseniz aynen Ukrayna'daki gibi. Sonra onun Rusya'dan geldi belli oldu Ukrayna'da düşürülen uçağında, Malezya uçağında. Her şey sonradan belli oluyor ama. Genel ama Rusya de olsun. reddetmişti Biz evet, yapmadık, ya, biz vermedik diye. Rusya'nın gerçekten böyle biz yapmadık dedikten sonra çıktığı bir açıklaması olursa burada kutlayacağım ben de bu durumu. Evet, bu şey. Güzel olmuş. Yani Şermel perşembe günü normalde 19 uçuş yapılıyormuş. Orası çok popüler bir yer. Dünya en popüler yerlerinden biri. Bir yanda korkunç savaşlar, terör oluyor. Bir yanda da müthiş turizm patlaması devam ediyor. 20 bin İngiliz turist. Tam mevsimi düşünsene. Artılık soğumuşken orası sıcacık. Herkes bıcı bıcı yapıyor. Maya tropikmiş. Evet. Ve 19 uçuş düşün. İngiliz, İngiliz Dışişleri Bakanı, Britanya Dışişleri Bakanı Philip Hammond, hem de BBC'ye konuşmuş. 19 uçuş normalde ama hepsi, hepsini askıya aldık demiş. Ne kadar üzücü değil mi? Üzücü tabii bölgedeki bütün kalkınma, bütün ekonomik faaliyetler duracak. En son şeyde olmuştu bu hatırlarsanız Tunus'taki bir otel saldırısının değil ardından mi? İşettin Militan'ın otele girip böyle jetskiyle beraber bütün yabancı turistleri öldürmesin. Önce sohbet edip üstelik. Evet öldürmesi Ülkedeki bütün turizmi neredeyse bitirdi. Uzun zamandır kimsenin gitmediğinden bahsediliyor Ukrayna şeydeki Tunus'taki bu otelleri. Evet. Turizm Hemen. bitti. Hemen e, hava yolları ve Mısırlı yetkililerle irtibat halindeyiz. İnsanların güvenli şekilde İngiltere'ye gelmeleri için acil güvenlik önlemleri alıyoruz demiş. İngiliz Bakan başka ülkelerin de Sharm El uçuşlarını askıya alabilir demiş. Zaten Lufthansa da durdurmuş. Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Alman Ya merkezde çok uluslu şirket Lufthansa'da benzer bir şey almış. Büyüyesindeki Euro Wings ve Edekbis gibi şirketler de dahil bütün uçuşları Almanya ile Şamel şey arasında durdurmuşlar. O iyi gene İtalya'daki yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Turistlere yeşil ışık yok deniliyor bu bölgeye seyahat etmeleri konusunda. Dışişleri ki, Bakanı söylemiş bunu, Bonino söylemiş doğrudan. Yeniden onaylıyorum ki bizim servislerimiz buraya gidilmesini tavsiye etmiyor, yeşil ışık yakmıyor demiş. Evet, Mısır çok kızmış ama buna, resmi haber ajansı MENA'ya göre tek bize danışmadan tek taraflı askıya aldılar demiş. Ne biçim güvenlik önlemleriyle ilgili sıkı ve üst düzey temaslar olmasına rağmen İngiltere uçuşları bizimle isti istişare edilmeden tek taraflı aldı demiş. de İngiltere'de bu arada... Öyle mi? Evet. E oradayken söyleselerdi bari Sisi'ye. Avrupa'dayken mi? Evet. İngilizlere'deyken biz uçuşları rastgeye aldık dediği deyiverselerdi. Pa Hem paşam kendisi... Paşam nasıl deniyor İngilizce'de? Paşa. Paşa. Paşa. Ee, İngilizce ve Arapça olarak kendisini karşılamışlar. Diktatör Sisi, Sisi demokrasiyi öldürdü. Kemur'un utan İngiliz değerlerine ne oldu diye slogan atmış dışarıdaki insanlarla. Ee, aynı zamanda kendisini gayet Sıcaklıkta karşılayanlar da olmuş. Ee, kendi destekçileri. Onlar da varmış. Ama aktivistlerin e, yaptığı, şişesi karşı olan muhalefetin yaptığı eylemlerden bahsediliyor. Ee, giydikleri beyaz tulumlarla, kırmızı boyayla insan hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğü yazıları dikkat çekmişler. Ölmüşler onlarda işte. Ölü taklığı yapmışlar. Evet. Ee, böyle şeyler var. Dedin. Evet şimdi... E destekçileri de bağırıyorlar. Sisi, Mısırlılar seni seviyor diye. Sisi ah. Londra'ya hoş geldin şeklinde sloganları da var. Pek yaratıcı değil. Ordumuza teşekkürler. Hiç yaratıcı değil. Dünyanın her tarafında aynı slogan var. Sisi İngiltere'ye hoş geldin. Ne? Bir marş daha. Sisi ile alakalı mı? Her şeyle. Günümüz marşlar günü. E, bu arada Britanya hani bütün şeyleri açıklığa kavuşturacağız demişti ya Dışişleri Bakanı. Yani her türlü yani şimdi bak İngiltere'nin en büyük numarası ne şu sırada Şarmel şey Havalimanı'nda daha sıkı bagaj kontrolü gibi konularda güvenliği artırmak için istihbaratı da artırmak için bu ülke havacılık uzmanlarıyla fazladan konsolosluk yetkilileri göndermiş sorunu çözmek için. Hmm. Sevindirici değil mi bir takım İngilizler geliyor böyle. Durun, sorunu çözerdi. Ama ben asıl büyük haberlerden birini patlatıyorum şimdi. Dünya tarihinin benzeri olmayan bir şeyi gelmiş. Tedbiri gelmiş. Britanya planını açıkladı. Nedir efendim o? E, göz, i̇zleme, gözleme, denetleme. Gizli dinleme servisleri, istihbarat Katk bekat be kat üstüne çıkarılıyormuş. Yeni güçler verildi ve İçişleri Bakanı Teresa May demiş ki şimdiye kadar ki hiçbir bu ülkemizde görülmemiş tedbirler alıyoruz demiş. Aynı zamanda görülmemiş şeffaflık da getiriyoruz demiş. Bunu, bunu beğendin mi? Evet. Hı? En sevdiğim şey. 1984'te hatırladın mı? Yani. Mecl Sayın Başkan demiş meclisteki konuşmasına. Bugün önerdiğimiz bu yeni yasa, istihbarat yasası İngiltere'de muhaberatını koyuyor. Muhaberatın İngilizcesi nedir? Intelligent. Intelligent. Şimdiye kadar eşi yoktu diyor. Benzersiz bir açıklık ve şeffaflık getireceğiz. Muhaberat istihbarat arasındaki fark ne? Aynı şey. Aynı şey mi? aynı Biri şey. Arapça, biri Aynı yani. kelimeden, haberden, haber almadan geliyor. Haber. Anladım. Ee, yani şimdiye kadar görülmemiş bir ve <gülüyor> Nasıl okuyacağım bilmiyorum gülmeden ya. Şeffaflıkla bu yeni yetkilerimizi kullanacağız demiş. Tebrik ederim. En Mü var. güçlü güvenlikleri ve dünya çapında denetleme düzenlemeleri getiriyoruz. Ve erkeklerle kadınlara müthiş bir güvenlik ve aynı zamanda istihbarat kuruluşlarımıza ve kanun kolluk kuvvetlerimize de mükemmel bir yetki veriyoruz. Bizi güvenli sağ salim geçirecekler. Ülkemizi korumak için bu güçlere ihtiyacımız var demiş. Evet. Alkışlarını duyuyorum Selahattin. In. Evet, Twitter'dan da bir mesaj gelmiş. Edward Snowden imzalı. Benim okumama göre demiş. Bu kitlelerin bütün yeryüzündeki, ülkedeki bütün vatandaşların kitli olarak gözetlenmesinin meşrulaştıran ilk yasa. Bu beşi, şimdiye kadar Batı dünyasının gördüğü en geniş etkiler demiş istibarat konusunda. Hmm. Ama şeffaflıkta da işi yok diyor ya. Sen Snow'da mı inanıyorsun? terza Mey'e mi? Ben Rusya'yı inanmıyorum. En son bir açıklama daha yapmışlar. Ee, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev geçen ay başında Türk hava sahasında ihlal eden Rus uçağının karadan havaya füze sisteminden kaçmak için manevra yaptığını bu yüzden hava sahasına yanlışlıkla girmek zorunda kaldığını öne sürmüş. Bundan önce de navigasyon hatası demişlerdi. Evet. Bakalım daha neler çıkacak başımıza. Evet. 1984 mü dedin? Şimdiki bu savaşın içinde bu, şu andaki savaşın niteliğini anlamamız için parantez Çünkü her birkaç yılda bir yeniden kategorize ediliyor. Bu savaşlar şimdi aslında aynı savaştır. Bu savaşın niteliğini görebilmemiz için şunu idrak etmemiz lazım diyor. O da bu savaşın tayin edici bir sonuç alması için hiçbir imkanı yok. Önce bunu idrak etmemiz lazım. Yani bu savaşın bütün diğer savaşlar gibi sonuç alması imkanı yoktur demiş 1984'te George Orwell. Bunun savaşa, önümüzde Suriye savaşına uygulamasınıysa birazdan konuşabiliriz. Şahane gelişmeler var, Viyana'daki görüşmelerde savaş bitiyor, Suriye meselesi çözülüyor. Bayağı Rusya işgal edecek Suriye. Yi. ben size söyleyeyim. Şimdi şey göndermeye başlamışlar hava savunması, uçak savarlar göndermeye başlamışlar Rusya, Suriye'ye. Gerekçi olarak da komşu ülkelerin birisinde yaşanabilecek bir uçak kaçırma olayı ya da saldırı niteliği evet, var karşımıza demişler. Işte Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya Kırım yaptıkları bir hareket etmesinler. İran beraber hallederler diye düşünüyorum. Bakarız. Çok o, ilginç iki yazı var. Ee, biraz e, yani Amy Goodman ile Deniz Moynihan'ın her zaman Aynı Savaş başlıklı yazısı var. Belki ona birazcık değinebiliriz. Bir de John Pfeffer'ın Foreign Policy in Focus'da Schrödinger Kedisi ve Suriye diye başlıklı bir yazısı var. Schrödinger çözümü öneriyor. Bizim yani hem beşer Esad olsun hem olmasın hem savaş olsun hem barış olsun çözümüne vardılar diyor. Hakkın Yılmaz'ın da kubaklarını çınlatalım dinleyicimiz. Kuantum çözümü getiriyor yani. Açık gazete. The war is really at home. And we slogan, bring the war home. And that's what we're do. We bring the war home. We get them fucking rats. all over. They can't tell where they are. Up and down, sideways, inside out. We got to watch where we are. We got to watch it. <laughs> they kill us. Can't take no chances. I mean, even them kids alive will grow up and become these, right? If it's got to be a bloodbath, let it be a bloodbath. What I say is, kill for peace. That's the slogan. Just kill for peace. The more students we get rid of, the more peaceful everything will be. People or the way that they talk. If you don't like their manners or the way that they walk, kill. Açık Radyo'da Açık Gazete'de Size 50 yıllık neredeyse Bir şarkıyı geri getirdik Tam günümüzün şarkısı e, Fags grubundan Dinlediğimiz Bir şarkı Kill for Peace Barış için öldür diye Çok da güzel sözleri vardı Dinleyenler izlemiş olanlar olabilir ama Ben şöyle bir tekrarlayayım Barış için öldür öldür öldür barış için öldür öldür öldür Orta Doğu'da yakın Doğu'da uzak Doğu'da uzak yakın ya da tam Orta Doğu'nun ortasında nerede olursa olsun ateş et bastır bombala barış için öldür öldür öldür diyor eve getirdik savaşı diyor müjdeler olsun bulduk alma formülü diyor İnsanları öldürerek barışa ulaşabileceğimiz kesinleşti artık demiş biraz o durumu hatırlatır bir durum var Özellikle şeyde Rusya'da Gerçekten Bu hastanelerin Her iki taraf tarafından da Acımasızca Öldürülmesi bunun en tipik örneği Olmakla beraber Başka kepazeliklerde ceryan ediyor Bir taraf mı? Üç taraf Bir de Suudi Arabistan var Südü Yemen'de yaptığı saldırılarda hastaneleri mu? Evet doğru çok güzel aslında. İran'da var tabi aslında işin içinde herkes var. Doğu var, batı var. Ee, şeyler var. Evet, İslamiler var. Bu arada var. savaşı gerçekten içerinizde getiriyorsunuz. Konularla alakalı olarak müdahalede bulunduğunuzda Suriye'den 1 milyon göçmen daha gelebilecek uyarısı geliyor. Uluslararası göç örgütünün kısa bir zaman içerisinde 1 milyon kişinin daha Suriye'yi terk etmesini beklendiğini açıklaması var. Ee, ülkede yurtdışı mültecilerin sayısı artarken yardıma muhtaç kişi sayısı 13 milyon aşmış. Evet 13 milyon. Evet, zaten 22 milyon yaklaşık. Demek ki yarıyı da geçti nüfusunun, Suriye nüfusunun. Harika. Yani e, kriz, savaşın krizi ve milyonlarca insanın bu infer infernolardan, cehennemlerden kaçması görülmemiş. Boyuta ulaştı diye yazıyorlar işte Amy Deniz Moynihan ve tarihte görülmemiş bir şekilde Birleşmiş Milletlerle Uluslararası Kızıl Açık Komitesi de birlikte şimdiye kadar görülmemiş bir ortak uyarıda bulundular. Savaşı sona erdirin, Uluslararası hukuka saygı gösterin ve 60 milyonu bulmuş olan mültecilere evsiz kalmış Bu sadece son çatışmalardan dolayı evsiz kalmış olanlara yardım edin diyorlar. Bankimun da öyle dedi Birleşmiş Milletler. Genel Sekreteri şu anda durmalı Askeri çözüm yoktur. Krize, Suriye'de de başka yerde de Afganistan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Ukrayna'dan Yemen'e e, insanlığın en temel hakları ve ilkeleri ayaklar altına alınıyordu. Kuralları demişti. E, şeyin başkanı, Kızıl Açın Başkanı Peter Maurer de şunu eklemiş. Yani İnsaniyet hukuku, insanlık hukuku ilkeleri e, hiçe sayıldığı zaman Ve politik e, gündemler tarafından ayaklar altına alındığı zaman Yaralılara ve e, hastalara yardım esirgendiği zaman Ve güvenlik kaygıları bütün operasyonların e, yok Kaldırılmasına yol açtığı zaman insanlar terk edildiği zaman kendi kaderlerine o zaman e, koruma kavramı da tamamen anlamını yitirir ve insanlık diye bir şeyden bahsedemeyiz demiş. Ve mutlaka ve mutlaka uluslararası insaniyet hukukuna e, uymamızı sağlayacak somut adımlar olmalıdır diyor ama buna karşılık mesela e, şey ne dedi Amerika Birleşik Devletleri e, Savaş Bakanı diyelim ona Ash Carter bir doğrudan eyleme giriyoruz Irak ve Suriye'de dedi. Obama'nın barış ödüllü, Nobel barış ödüllü, ödüllü Obama'nın askerleri gönderiliyor. Zaten Beyaz Ev basın sekreteri Josh Earnest de Suriye'ye gönderilen şeylere brief vermiş askerlere ve başkanımız demiş Obama yoğunlaştırmak desteği küçük bir özel operasyonlar birliğini desteklemeye karar verdi askeri IŞİD'le dövüşeceğiz demiş yani çok sayıda e, aktörleri saymışlar İlginç aslında bir döküm yapmış Amy Goodman'ın Deniz Moynihan Nation dergisinde çıkıyor bu e, şöyle Ee, Suriye'deki iç aktörler ve dış katılımcılar şöyle birbirleriyle vekalet savaşları yürütüyorlar. Karşılıklı çıkarlar. Şimdi bir tarafta Amerika var. Bir tarafta Rusya var. İran var. Şii milisler var. Onun kontrolünde. Bir ve oradan Lübnan'da Fizbullah var. Türkiye ee, nerede? Ve geliyoruz. Amerika'nın desteklediği Kürt peşmergeler de Türkiye tarafından saldırı altında ki e, Türkiye'de bir Amerikan müttefiki NATO müttefiki IŞİD e, ya da İslami devlet ya da DAEŞ denen şey Esad hükümetiyle çarpışıyor ama aynı zamanda El-Kaide ile bağlı Horasan grubu ya da El-Nusra cephesi gibi gruplarla çatışma halinde böyle bir şey. Andrew Bensevich var çok önemli yazarlarından biri, askeri yazarlarından biri Amerika'nın. Ve emekli albay Boston Üniversitesi'nde de profesör. Kendisi de Vietnam gazisi aynı zamanda. Oğlu da savaşta öldü. Irak'ta öldü. Hı hı. Bir subaydı. 2007'de diyor ki ancak askeri Başarısızlığın yenilginin boyutlarıyla e, bir e, farklı düşünebiliriz bölgedeki şey. Yani askeri başarıyla baktığımız zaman mümkün değildir diyor. Ben sebebi için çok Irak Savaşı e, zamanında işgali zamanındaki çok ilginç yazı ve kitaplarına da yer vermiştik açık e, gazetede. Ve alternatif bence diyor bazı savaşların artık kazanılamayacağını ve hiçbir şekilde çarpışılmaması gerektiğini kabul etmekten geçiyor. Bir çözüm varsa soruna o da askeri olmayan yöntemlerle demiş. Tamam mı? Evet. Ve Bush yönetimi 2001'de diyor, hatırlatıyorlar, birçok hatırlatma ile bitiriyorlar Goodman'la Moynihan'ın yazısı. Da şunu hatırlatıyorlar. 2001'de buş yönetimi Afgan, 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a saldıralım diye kongreden yardım istedikleri zaman meclisten bir kişi karşı çıkmıştı. Tek bir aleyhte oy var. Kaliforniya Temsilciler Meclisi üyesi milletvekili Barbara Lee. Ve şöyle diyor 11 Eylül dünyayı değiştirdi en derin korkularımız şimdi bilinçaltımızdan çıkıyor bizi hoplatıyor diyor ama buna inanıyorum ki şuna inanıyorum ki askeri eylem uluslararası terörizmi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yeni eylemlere girişmekten korumayacaktır demiş iki dakikalık bir konuşma yapmış ve ben bir din adamının da söylediği gibi Biz de onu tekrarlayayım diye bitirmiş, eyleme geçtikçe o nefret ettiğimiz kötülüğü, habbasyetin kendisi olmayalım diye bitirmiş benimmiş kursları. Yani büyük bir kehanet olarak karşımıza çıkıyor dünyanın hali. Barbeli tek kişi değildi tabii şüphesiz ama kongredeki tek insan olması. Kaç üyesi var? 400 küsur herhalde Amerikan Kongresi'nin 50 senatörün yanı sıra. İşte böyle. Çipras'ta Midilya'deymiş dün ve kıyıdan botların gelişini izlemiş. Yani zaman zaman eleştirsek de aslında sempatik adam Çipras. Botlarla karşıdan gelen mültecilerin yanına gitmiş. Ve karayak basar basmaz böyle bir tane çocuğun kafasını sevmiş. Ve şey demiş hava iyi ki güzeldi yoksa botlar duramazdı. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Yanında yani da Krasda'dan gelen bir türlü şeyi yapıyor tabii Jens evet. geçen gün söylüyordu yani dün. Yanında da Avrupa yani. Parlamentosu Başkanı Martin Schulz varmış. Önceki gün Midilli adasında 45 sığınmacının sahile çıkmak için verdikleri yaşam mücadelesini canlı izlemişler. Ama bu arada e, halen ellerinin üzerinde göçmenin mortta bulunduğuna dair haberler de var. Midilli Adası'nda, evet, Lezmos Adası'nda. Peki iki dakikada... Türkiye'ye de geliyor bu arada. Evet, geliyor çözmek için. için durum umalım değil? ki o da urbanizasyon akımından etkilenmez. Türkiye tutsun da biz, bize gelmesi bu mülteciler. Tek başına Türkiye halletsin demez. Evet, umalım. Doğru. Viyana'da da bayağı Suriye'nin kaderi görüşüldü diyor. John Pfeffer'de yazısında, Schrödinger çözümü yazısında. Ve son çaba diyor artık 4 yıldan beri devam etmiş olan 250.000'den fazla ceset gerisinde ölü bırakmış ve 11 milyondan .000 fazla ki sen şimdi biraz önce 13 milyona da çıktığını söyledin ama yardıma muhtaç durumdaki insan sayısıydı Bu Kuriyana'daki ve... tartışmalar sırasında Durma kentindeki pazar bombalandı alandı bu arada. Evet, evet, aynen öyle. Ve diyor ki Diplomatlar ne kadar Suriyenin şeyine bir kompromi getirmeye, uzlaşma getirmeye çalışıyorlarsa da ana sorun Beşer Esad'ı ne yapacağız sorunu diyor. Bazı ülkeler Esad kalsın diyor, bazıları gitsin diyor. Sonuçta böyle şey doktorların şey dedikleri gibi diyor. Bazı fizikçilerin hallerin üst üste binmesi gibi, süperpozisyonu olması gibi diyor. Yani Schrödinger'in kedisi ya da Esad'ı diyebiliriz diyor. Tek Suriye krizine tek çözüm bir kuantum çözümüdür diyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan başkanın hem orada olması hem de olmaması gibi bir durum. Yani 17 ülkeden Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Viyana'da toplandılar işte tamam senin dediğin gibi o vurulurken öbür tarafta hastaneler filan o korkmuşluklar olurken ve son komünikede de çıkardıkları son tebliğde de diyorlar ki bütün diplomatik çabaları savaşı durdurmak için hızlandırmak artırmak zorunludur demişler ama aynı zamanda diyor IŞİD'in de mutlaka yeniliğe uğratılması gerekir diyor. Ve IŞİD'in yenilmesini de böyle soft, yumuşak bir taktikle videolar işte liderliğinin erkekliğini tartışan videolarla değil ya da sünniliğini ne kadar kuvvetli olduğunu değil baya onların hepsini yok edip bombalarla yok etmeyin konuşuyorlardı diyor şimdi tabi oradaki toplanan diplomatlar aynı zamanda isim, IŞİD ile ilgili değildi kaygıları öteki terörist gruplar da var mesela terörist deyince Suriye Rusya Suriye'den Rusya'ya kadar bütün aktörlerin çeşitli terörist tanımları var Türkiye'nin de örneğin demiş Türkiye'nin Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği, destek verdiği grupları bombalıyor terörist diye Türkiye diyor. Çok acayip bir denklem var orada. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alıyorlar ve ardından Türkiye tarafından bombalanıyorlar. Ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye birbirleri müttifik olarak görüyorlar. John da gayet <gülüyor> serinkanlılıkla anlaşılmayan bir husus var diyor. Netleştirilmeyen. Hangi problem problem yaratan unsurlar hangileridir? Hangileri çözüm yaratan? Bunu, bunu çözememişler diyor. Sergei Lavrov çözmüş bu problemi. Yani Viyana'daki toplantının ideale yakın olduğunu söylemiş ve bundan sonraki toplantının Rusya'da olması gerektiğini aynı şekilde açıklamış. Suriyeli muhalefler üzerindeki etkisi olan dış aktörler bu, bu etkileri onları görüşmek için tek bir heyet olarak katılmaya ikna etmeli demiş. Böylece muhalif gruplar yorganı kendi üzerlerine çekmek, yani kendi çıkarlarına savunmak için tek bir gövde olarak hareket edebilirler Son derece ama Bu, bence... Bu başından beri Suriye muhalifedinin eleştirildiği nokta. Tek bir kuvvet olarak hareket etmiyorsunuz. Herkes dağınık bir şekilde. Şimdi işler tamamen Arap saçına dönmüş. Rusya tarafından Suriye'deki muhalifler bombalanırken, Rusya'nın hadi gelin ilk başta yaptığınız, yapamadığınız şeyi şimdi yapın. Ben sizi bombalıyorum ama şimdi siz gelin tek bir yumruk olun ve oturup masada... Bunları nasıl bu işin içinden çıkacağımızı konuşalım demek istiyor galiba. Ya bilmiyorum Rusya. Benim önerim biraz farklı. Lavrov'la aynı şekilde düşünmüyorum. Çırağan Sarayı'nda yapalım toplamda. Türkiye'de. Hmm. Boğaz'da. Boğaz'da nazır bir yer. Gelmelerine nasıl gerek yok çünkü... o zaman söyleyelim muhaliflerin Zaten buradalar. <gülüyor> Zor da olmaz. Ekonomik açıdan. değil mi? <gülüyor> Rusya, gelsin. Rusya da burada, Amerika Birleşik Devletleri de burada, İran'ın da büyük aciliği var. Bir tek Suriye galiba problem burada. Evet. Suriye'nin e, resmi temsillerinin yapılamadığı gibi bir şey var. Oradan da bir kedi gönderirler Esad yerine. Şey, e, şu var, Suriye'nin birliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve seküler, laik niteliği temeldir demiş komünikede yani Viyana'dan çıkan şeyde çok iyi diyor bu, bu şeyler, evet. John Fefe, Fevkalade Okey. fakat peki Suriyeli Kürtler ne olacak bu durumda diyor kendi otonom bölgelerini kuzeyde kurmak istiyorlar ve büyük bir şeyden de Ali Cenap yardımından yararlanıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta bazıları da en az bir kısmı da Amerika'dan direkt silah alıyor ve hatta Kesinlikle Suudi Arabistan'dan da silah desteği alıyorlar diyor. Peki onlar pek Suriye'nin seküler laik durumuna taraftar mı demişler? mesela Diyor. İran'ın oradaki bölgedeki bazı dostları için de aynı şey söz konusu. Yani bir de işte doğrudan duruyor. self işinden bahsediyor Kendi kaderini tayin hakkı. Bu da pek Olur gibi diyor. değil gibi gözükmüyor. Başa, Beşer Esad'ın da karizmatik filan bir tarafı yok diyor. Yani 3F. İngilizce'de 3F ile ifade edilen bir şeyle yürütüyor diyor. Force yani kuvvet kullanıyor. Fealty. Biatmış. Bir de fear. Korku. Bu yolla bir orta çağ benzer bir otorite kurdu sistemi diyor. Babasız Hafız El Esad zaten Bir çeşit Bağızçıydı diyor. Ee, Suriye Milliyetçiliği, Pan-Arabizm ve böyle sosyalizme benzer laflar da vardı ama sonunda Esadizm çıkarttı ortaya diyor. Bir kişi, tek adam şeyi ve bayağı bir hanedan yürüttü. Oğul, o baba oğul yürütüyorlar. Peki Esad... Ya 2 milyon Alevi ona bağlı zaten 1,2 milyonda da As Partisi'nin, Bahtı Partisi'nin üyesiymiş. Bir de patronaj var. İşte müthiş bir Weberian ile konuşacak olursak müthiş bir bürokrasi var. Suriye ordusunda 250 bin kişi falan. Böyle bunlar her zaman değiştirilebilirler. Başka bir de, e, bağlılıklarını değiştirebilirler ama şu anda öyle görünmüyor. Dolayısıyla Schrödinger sonucuna hem kalsın Esat, hem olmasın. Erwin Schrödinger'in deneyimini anlatıyor işte. Radyoaktif malzeme ve zehirleyici gazla aynı odaya koydu ve bir kedi hem var olabilir hem de ölü olabilir. Açarsınız, bakarsanız ona o deneye bir parçası olursunuz. Evet. Gözlemlediğiniz takdirde. İlginç bir iddia da var bu arada. Yani sosyal medyada paylaşılan, bizimle de paylaşılan. Ee, bu yanadaki toplantılarda katılan Suriyeli, tek bir Suriyeli varmış. Kimmiş biliyor musunuz? Esat. Hayır. <gülüyor> Espriydi. O ancak yani Rusya'ya gidebilir. Rusya dışındaki temaslarda pek fazla bulunamadı hmm. son. Hiçbir Süryelili yoktu diye biliyorum ben. Sen varmış bir tane. Kimmiş? Ee, Nizar El Hurri. 25 yaşında. Garson. Mükemmel. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Garsonmuş. Orada hizmet ediyor. Evet mi? yani Suriye'nin geleceği konuşulurken kendisi muhtemelen göçmen ve garson olarak hizmet ediyormuş. Her <gülüyor> bir ülkesinin eski geleceğini tartışan liderli. Aysat ve Suriye'yi temsilen kimse yok muymuş? Suriye'nin kaderinin konuşulduğu bu toplantıda. Yani yok diye yazıyor sosyal medyada bakalım. Yok Yanımızda yok. Ben zamanda çıkar. Sadece espri yapıyordum. Yani sonuç olarak şimdi Türkiye'ye de kısaca dönelim. 19 gazeteciye terör soruşturması haberiyle sarsıldı. Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmeni de dahil 19 çalışkanı hakkında terör soruşturması açılmış. Gazetenin eş genel yayın yönetmeni avukat Eren Keskin bu soruşturmanın hukuken hiçbir açıklaması yoktur. Çünkü soruşturmayı basın savcılığı değil terörle mücadele savcılığı yapıyor demiş. Yeni bir durumla karşı karşıya izlemiş zaten işte başladı noktada nokta dergisinin yeni yönetmeni ve yazı işleri müdürlü de terörist olarak tutuklandılar. Şimdi soruşturma baş terörsavcıdı. Öte yandan gezidekiler. Hı, evet cami müezzini ve güvenlik içki içen görmedim dedi. Bira kutusu Gezi ana davasında gerekçeli Evet gerekçeli kararı açıklandı. Girdi. Bu önemli. Gerekçeli kararda ibadethaneyi kirletme suçundan onay hapis cezası alan doktorlar Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan'ın aralarında bulunduğu dört sanıkla ilgili bölümde yer almış. Gerekçeli kararda şüphelilerin cami içerisinde yiyecek ve içecek tükettikleri doktorlardan bahsediyoruz. Cami içerisinde tıbbi atıkları ile cami içerisinde, içerisinde tıbbi atıklarıyla yiyecek ve içecek atıklarıyla kirlettikleri ayrıca cami içerisinde zarar verdikleri anlaşılmıştır denilmiş, denilmiş bu ithalen evet, bir Kucaklanmaya bekleyenler de gelsin yavaş yavaş. Hani toplumun bütün kesimini kucaklamaya çalışıyoruz diyorlar ya. Evet. Kırmızı noktalardan bir tanesi benim için gezi. Gelsinler şimdi kucaklaşalım. Gösteri yürüyüşüne katılıp katılmadıkları tespit edilemedi ama diye devam eden. Doktorlara tıbbi atıklarınızı kullanarak, insanların hayatını kurtararak, hayatını kurtarması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten. Diyor, evet. Tıbbi yatıklarınızı, pansumanlarınızı yere bıraktınız, camide yere bıraktınız diye dava açılmış ve ceza verilmiş durumda. Evet, ceza verildi. Gazeteciler terörist, doktorlar terörist. 21 faili meçhul ölü olan Şırnak'ın Cizre ilçesinde ta 25 yıl öncesine kadar gidiyor. 93'ten bu yana 22 yıl. 22 ile 20 yıl arasında 21 kişinin faili meçhul cinayetle öldürülmesiyle sonuçlanan ve aralarında emekli jandarma kıdemli albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davada da karar verilmiş Türkiye yargı tarihinin ilginç günlerinden birini evet. yaşıyoruz. Gezi davasından sonra Bu da sonuçlanmış. 21 faili meçhul ceza e, dava. olay var. Ceza yok. Temizöz davasında bütün sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmiş. Savunmalardan da Jitem deniyor. Beyaz Toroslar filan. Ne Jitem Jitem Fransızca da seni seviyorum demektir diye savunma yapmış savunuculardan biri. Yalnız Fransızcası biraz zayıf. Jitem değil o Jitem olacak. Evet. Başbakan Davutoğlu diyor, herkes kendi mahallesinden çıksın kucaklaşalım cümlesini sürekli ifade ediyor. Bunu söylüyor. E, herkesin mahallesi belli. Bu mahallelerde neler yapıldıkları da belli. Biraz önceki haberlerden görüldüğü üzere. Kucaklaşmak isteyen gelsin işte. PKK'da HDP'nin çatışmasızlık istemesini anlamlı buluyoruz demiş ve ateşkesi bitirmiş. Bu da son haber. Onlar Televizyonda da Cem Küçük star yazarı Cem Küçük bugün yazarı olan bugün yazarlığına tayin edilen Ersoy Dede ile yaptığı günün manşeti programında artık seni de biz yöneteceğiz seninle ilgili kararları da artık biz alacağız Aydın Doğan demiş paralel yapıyla mücadele edeceğiz diyorsan biz kazandık sen kaybettin diyor, bütün Türkiye'nin yarısı kaybetti diyor O zaman Eyüp Can'ın işine son vereceksin, yardımcısı Bülent Mumayın işine son vereceksin. Nazlı Alıcıak Kanal de program yapıyor, kovacaksın. Ahmet Şirini, Nevşini kovsun demiyorum, onları sonra ele alacağız. Diye. Onları sonra kovacağız. Evet. <gülüyor> evet, evet, Baya sad değil mi? Yok. Yani bizim dediğimizi yapacaksın, bunu yapacaksın, böyle. Murat bir savaş kazanmış bir daha ile konuşuyor. Ama o hangi onlar... ülkenin? Muzaffer zafer kazanmış. Yani Romalılar mı yoksa barbarlar mı? <gülüyor> İkisinin fark etmiyor zafer kazandıktan sonra. Evet fark etmiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ee, bizim FPVKK meselesine girmiyorum. Ahmet Şirin'in nefini kovsun demiyorum. Bizim için FETÖ birinci düşman. Eğer senin içinde düşmansa Eyüp Bülent, Mumay ve Nazlı Ilıcağı kovacaksın. Ben devletin yanındayım. Cumhurbaşkanıyla, MİT'le, Genelkurmayla aynı düşünüyorum diyorsan kovacaksın. Kovmuyorsan başka kapıya. kovmuyorsan bu mektup boşunadır. Bedenini ödeyeceksin demiş. Artık seni de biz yöneteceğiz. Seninle ilgili kararları da artık biz alacağız diyor. Bir televizyon programında gazeteci olduğu belirtilen bir kişi bu şekilde kazan söylüyor. Biz kazandık diyor. Doğrusu bunu birazcık yorumlamaya muhtaç olmadığını da düşünüyorum durumu. Ama bu da geçecek herhalde. Ee, birazdan sizin öneyle de bu konuları konuşmaya biraz çalışacağız. Açık gazet. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın. Günaydın Sezin Hanım. Merhaba Sezin Sezin Sezin. Hanım yok. <gülüyor> evet. Hanımı yasaklıyorum. Tamam önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta. Evet. İnşallah ben bu aralar e, özür dilerim. E, açık radyo dinleyicilerinden de e, ayrıca i̇şte. Ömer Bey ve e, Can Beylerden de. E, onları maalesef yalnız bıraktım geçen hafta. E, bazen insan müşkül durumlarda oluyor. Hakikaten çok özür dilerim herkesten. Estağfurullah efendim. Evet. Değişik bir dönemdeyiz. Evet. Yani her son... sabah gibi şahitli şahbaz olduk herhalde. Evet. Biz bugün sabah ilk saat içinde işte savaş durumunu özellikle Suriye ile başlayıp ama bütün dünyadaki 60 milyon insanın değersiz yurtsuz kaldı durumda nereye gidildiğini biraz konuştuk. İçeride de şimdi çok kuvvetli bir dönüşümün izleri var. Gazetecilere terör soruşturması yapılıyor, tutuklanıyorlar. Ayrıca da savcılara, hakimlere yurt dışına çıkma yasakları konuyor. Gezi davası sonuçlanıyor, temiz öz davası sonuçlanıyor beraatle bütün sanıklar ve bazı iktidar yanlısı gazeteciler de büyük medya gruplarından birine artık seni biz yöneteceğiz şunları kovacaksın belki o zaman affederiz şeklinde konuşmalar yapılıyor böyle çok ilginç bir döneme girdik hakikaten son olarak da PKK'da evet. çatışmasızlık sistemini anlamlı diyoruz demiş HDP'nin ama ateşkesi bitirmiş son durumumuz evet. bu Silvan ve Dicle'den de yeni evet. ölüm haberleri geliyor sokağa çıkmaya yasağı sürerken durum budur yani evet Aslında e, alışık olduğumuz şeyler ama bu alışık olduğumuz şeylerden kurtulma umudu veya da biraz farklı bir e, yere gidebilme umudu olmaması aslında en kötüsü. Çünkü e, işte, temiz öz davası gibi mesela ondan zaten daha detaylı bahsedeceğiz tabii ki ama e, mesela onun benzeri davalarda son e, yıllarda işte, işte aynı e, beraat kararları benzer şekilde veriliyordu. Temiz davası tabii ki diğer davalar arasında, diğer işte bu aile 90'larla ilgili ağır davalar arasında özel bir yere sahip. Ee, çok kalabalık bir dava ee, ve bir anlamda e, bütün o tanıkların vesaire yaşananları anlatmasıyla bir geçmişle, hakikatle yüzleşme e, konusunda Türkiye'nin aslında en ileri gidebildiği noktalardan. Dolayısıyla mesela oradaki bir kayıp aslında birçok şeyi sadece o davayı değil bizim insan hakları sicilimizle ilgili çok şeyi ifade ediyor. Ee, dediğim gibi buna daha derin gireriz ama işte onun dışında gazetecilere genellik birdenbire baskının tabii e, seçim öncesi ve seçim sonrası giderek artmış olması zaten var olan her dönem olmuş olan baskının giderek daha da yoğunlaşmış olması. Bu baskı ötesi bir şey aslında çünkü terör terörsül olarak evet yani tutuklanan bir kısmı 19 gazeteciye de şimdi özgür gündem ve yayın yönetmenleri dahil 19 çalışanını terörist davası açıldı terör soruşturması Evet Özgür Gündem hep ağır e, e, şeyler yaşıyordu şimdi Özgür Bugün var bir de e, bu da aslında bir ironi tabii ki e, bir, çünkü Özgür Gündem de isim değiştirerek bugünlere gelmiş bir gazete yayın evet. e, maalesef şimdi giderek çoğalıyor giderek herkes başına bir özgür alıp galiba yeni bir yayın yapmak zorunda kalacağı noktaları da gidebiliriz evet. eğer farklı bir şey yapmak istiyorsa. Burada hani... orada da çok ilginç bir şey vardı. Sık sık sözünü kesiyorum ama pardon cem küçük lesler <gülüyor> yazdıracağım küçük ve kanal 24'te Ersoy dedenin bugün yazarı diye geçiyor yaptıkları konuşmada işte tehditler filan kovulacak gazeteciler istese ama orada aynı zamanda da şeyden de bahsedildi yani bu biraz önce konuştuğumuz şeyden ee, özgür bugün diye de bir korsan gazete çıkarıyorlar tamamen hukuka aykırı dediler mesela artık Or Or Orwellyen bir şey hafıza deliğine çok acayip şeyler atıyoruz tabi şuna dikkat çekmek lazım. Herhangi bir AKP zaferi söz konusu değil. Belli bir AKP'nin zaferi söz konusu. Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir AKP'nin söz konusu. Ve dahası e, her ne kadar parti içinde sahipleniyorlar veya da rahatsızlığa sahip oluyorlar, olmuyorlar bu konuyu tartışabiliriz devleti. E, ama e, çok mütecaviz, çok sert e, parti savunması, partizanlık yapan son dönemde hakim oldu. Ve onlar adeta e, kendi yansıttıkları açıdan işte bütün bu kendilerine yönelen işte komploya, bütün bu darbe çabalarına vesaire, e, tırnak içinde darbe çabalarına e, savaş verdiler. Dolayısıyla onların zaferi söz konusu. Şimdi onlar e, AKP'yi eleştiren, içinden eleştiren veya dışından eleştirenler karşı e, bir bozgun e, onları bozguna uğrattıkları düşüncesinde e, olduklarından e, giderek AKP içinde de bastıran ve biz işte bizim sayemizde oldu biz yendik yaptık Bunu evet dedi. zaten onu açıkça da söylediler evet. biz kazandık diyor. şey de ilginçti mesela üslup olarak da e, o kadın neydi Vuslat Doğan mıydı işte bir tanesi önemli değil kim oldu biz bütün terörlüklerine karşıyız diyor arkasında can duruyor buradan bir kez daha uyarıyorum İlhan diye konuşuyor. Tabii çok ma mafyoz bir yaklaşım ee, gayet de ortada işte. Ayrıca tabii seçimden en iyi Sedat için hatırlayalım. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönem evet e giderek de işte Rusya'ya ben çalışmış olduğum için çok paralellikler görüyorum Rusya'yla. Çok benzer özellikler söz konusu. Orada da bir adeta çeteleşen, mafyalaşan bir söylem var. Ee, onun için e, bunlar e, maalesef şaşırtıcı değil çok üzücü ve Türkiye açısından herkes tarafından şapkasının önüne koyup herkes düşünüyor olması lazım ama işte, tabii bu dönemde e, AKP'nin yapacağı e, geçen dönem kendisine ayak bağı olan adeta e, a, şey belki de hayatının savaşını vermesine neden olan bir e, bir an olsun e, yenilgiye uğramış olduğu, e, tarihte kaybolup gideceği düşüncesini yaşatmış olan kim varsa ne varsa e, karşısında işte düşman olarak görülüyor. Onları e, kendine göre değiştirmeye veyahut da e, varlık hakkı tanımamaya sesler tamamen kısılıncaya kadar çalışacak önümüzdeki dört yıl aslında çok ciddi bir dört yıl. Çünkü AKP'nin bütün o sahayı, siyaset sahasını yeniden düzenlemeye çalıştığı kendine göre, kendine uygun biçimde, kentsel dönüşüm gibi adeta evet. <gülüyor> bir anlamda öyle diyebiliriz. Yıkıp yeniden inşa etmeye çalışacağı bir dönem var. Ve sahada çok açık açık maalesef. Çünkü önünde durabilecek şu an mal siyasi hareketler ciddi krizler içine giriyorlar şu veya bu şekilde kaçınılmaz. MHP için zaten işte için çürüyor diyorduk mesela bu programlarda defalarca sizlerle konuştuk bunu dile getirdik. Meğerse gerçekten öyleymiş. Keşke işte seçimden önce birazcık daha nabuz tutan, MHP uzmanları olabilseydi gerçekten. Çünkü ben etrafımda soruyordum. Yani, MHP çalışan akademisyen yok mu? MHP ile ilgili ne oluyor? Ne bitiyor? Ben bütün yazıbını etrafıma sormakla geçirdim. Ben MHP uzmanı değilim. Parti ile ilgili yok. Ama Ankara'da olduğum kadarıyla ben o çürümeyi gözlemliyordum. Keşke bunların üzerine daha çok yazılıp çizilseydi. Anadolu'da ne oldu? Daha çok bildirilebilseydi. Bu kadar karanlıkta kalıp şaşırmazdık. Ee, şahsen ben kıl payı olsun bir AKP hükümeti bekliyordum Çünkü kafamda her zaman şu vardı ee, AKP kaybetmek için oynamayacak Eğer bu seçimlere gidiyorsa Eğer e, bu kadar e, kendinden emin bir şekilde ilerliyorsa Muhakkak e, kolunun altına gizlediği bir e, kart var Bu bir kumarsa O kartı birdenbire ortaya çıkardığında full bir el görüyor olabiliriz Bir şey var ama hep işte çevremden yok artık kan kaybediyorlar bitti asla işte %40'dan daha fazla alamayacaklar gibi bir kanaat vardı işte Türkiye'de de maalesef bu kendinden eminlik belki nasıl artık bitkiler gittiler kendinden eminliği aslında belki de en önemli dönüm noktasının e, muhalif düşünce açısından kaybedilmesine neden oldu. Burada işte hepimiz aslında beraber, bence Türkiye ve AKP'liler dahil herkes beraber kaybetmiş oldu. <gülüyor> Çünkü ilk, burada denilip de iyiye gidilecek bir şey değil. Demokrasinin düşük seviyede seyrettiği yerlerde iyi hayat olmuyor, kimse için olmuyor. Yarın öbür gün aslında bu rejimi yaratanlar için de, bu ortamı yaratanlar için iyi bir hayat olmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işte, mesela işte Rusya örneğini görüyoruz. Rusya'da artık işte, hep onu gündeme getirdim. Getiriyoruz yine de. İstikrar mesela deniyor. Sorgulamamız gereken bir şey belki insanların istikrara yönelimi değil. Eğer sebep buyduysa AKP'nin zaferiyle ilgili. Fakat AKP neden istikrar olarak görülüyor? Neden AKP. Tam tersi işte belki de bu istikrarın sebebi e, tam da AKP'nin politikaları mıydı bunu sorgulamadan neden öbür tarafa böyle bir istikrar diye yönelim oldu? Evet mantıksal olarak da zaten e, sen de yazında değinmiştin taraftaki yani kesintisiz bir iktidar dönemi 13 yıllık ve istikrar onun döneminde vardı ve bozuldu diyelim. Yine de aynı şey yani. Yani Rus, Rusya uzmanlarının Putin'le ilgili yazanların vurguladığı bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Putin'in kendisi dengeleri ve Kremlin yönetimi aslında Putin değil i̇şte mesela her zaman tek figür üzerinden bakıyoruz olaya. Fakat bu bir sistem aslında. Bir Kremlin sistemi var mesela baktığımızda da. Orada görülen artık dengeler o kadar bozulmuş ki, o kadar kendine has bir sistem ortaya çıkmış ki dediğim gibi bütün öğeleriyle. Bu sistemin sürmesi aslında bir dokunsanız dağılacağı için Ve e, o sistemden dönüş çok zor ve tekrar onu dağıtıp yeni bir şey kurmak çok zor olduğu için istikrarın ta kendisi olarak adlandırılıyor. E, ve artık Putin e, dediğimiz zaman işte Rusya'daki istikrar eşitliği, o gibi bir şey ortaya çıkıyor. Halbuki işte baktığımızda ülkesini savaşlara sokan, işte, e, ekonomik açıdan e, Rusya'nın giderek irtifa kaybettiği ortada bütün o zenginliğe rağmen... E, E, altyapı, e, eskiden kalan altyapı kaynakları ve yer altı zenginliklerini vesaire e, bütün bunları e, herhalde Rusya yerinde e, doğru şekilde kullanılıyor olsaydı bugün devasa bir Kanada gibi bir ülke olurdu zaten evet satır arası okumaları yapmaya devam edecek olursak çok ilginç bir şeye dikkatimi çekti e, bugün gazetesi yeni bugün özgür bugün değil bildiğimiz evet. ama artık bilmediğimiz değişen Kayyumlu bugünün evet. birinci sayfasına çektiği çok ilginç bir şey var. Putin'in üçüncü kez dünyadaki en güçlü lider seçilmiş olduğunu çok um, yani. önden vermişler evet. ve çok ilginç tanımı da şu yani Forbes dergisi Rusya lideri Putin'i üç yıl üst üste dünyanın en güçlü insanı seçti. Peki kriter nedir? dünyada istediğini yapabilecek kişi. Şimdi gerçekten de böyle bir durum. Madem işte meydan buysa kral sensin, ortam buysa işte çarı budur gibi bir tatlı çıkıyor karşımıza. Mesela işte Brezilya'ya geri dönelim. Dilma Rousseff biliyorsunuz işte o dönem aynı geziyle eş önemli olarak Brezilya'da gösteriler olmuş. Çok farklı iki tepki vermişti Erdoğan ve Dilma Rüsef, e, Brezilya'nın lideriyle Türkiye'nin lideri. E, ve şu an baktığımızda yeri sağlam, konumu sağlamlaşmış olan Erdoğan gözüküyor. Dilma Rüsef'in kendisi yolsuzluk işte, e, soruşturmalarından vesaire e, yakasını kurtaramıyor. Şimdi kendi açısından baktığımızda e, o zaman hangisi daha güçlü ve daha iyi yolda? Ee, tamamen kendi çıkarları, kendi geleceği açısından ilerliyor. Bu çok acı bir şey. Dünyanın evet. aslında bir e, kendi orta, aşırı pragmatist, realist politikalarında boğulması söz konusu. İşte Alman haline bakıyoruz. <gülüyor> tamamen öyle. yani e, Gerek Suriye Viyana'da yapılan Suriye zirvesinde gerekse de işte bu Forbes dergisi mesela Eğer bu bugündeki haber doğruysa, dünyada istediğini yapabilecek kişi olarak seçiyorsa o zaman demokrasiyi yok sayıyor demektir zaten Forbes dergisi. Ve gerçekten öyle sayıyorlar. Yani gücün yani. sembolü olarak da dünyada her istediği şeyi yapabilmeyi Yani Demokrasinin hiçbir değeri kalmadı. Sadece sermayenin ve gücün hakim olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Forbes dergisi sermayenin dergisi zaten uluslararası sermayeyi temsil eden bir dergi. Ve işte sermaye ile gücün ideal kombinasyonunu işte Putin'de gösteriyor. Yani i̇lginç yani doğrusu. İlginç. Steven Lee Mayers'ın bir biyografisi çıktı yeni. Putin'in biyografisi. <gülüyor> Boş zamanlarınızda Putin biyografisi okumak isterseniz <gülüyor> bu kitabı tavsiye ederim hakikaten. Ee, ve e, orada neyin peşinde diye Putin onu sorguluyor mesela. İşte bütün bu Sovyet kuratorluğunun geri dönmesi mi, nedir yani? Bu şey mi? Gerçekten ülkesini dev bir güç haline dönüştürmek mi? Bütün aslında e, söylemini bir kenara bırakırsak Putin'in süslemini süslediği kendi bir rıh adeta oluşturduğu. Söylemi var çünkü işte tekrar ayakları üstüne dikmek, büyük güç, güç yapmak vesaire o, o yalan Bir anlamda tekrarlana tekrarlana ya kendi gerçekliğini oluşturuyoruz için Rusya halkı için e, fakat e, aslında Putin'in istediği güç hep daha fazla güç e, güç manyası bir anlamda içinde e, bulunduğu ve ülkesinde aslında kriz sürdürülemesine krizden kriz sürdürülemesine neden olan e, Ve işte elde ettiği de güç yani. Madem işte bütün varlığıyla bunu arz ediyor ve bunun için mücadele ediyor. Alın işte Forbes dergisi 3 yıl seçiliyor. Evet ve <gülüyor> bunu da şey bugün yapayım. ön plana çıkarıyor. Gerçi ufacık bir çelişki var. O i̇lk onda Erdoğan'ın adı yok ama sonunda özlenen şeyin o olduğu da tahmin durmak edilebilir. Yok. Yani durmak yok. devam. Durmak yok devam. Evet şeye geçmeden... O şey var olmasaydı ülkemize yönelik ve darbe girişimleri aslında olurdu. Olurdu belki. Şey de var. Evet, şimdi de. bu temiz öz meselesine de birazcık yer evet. ayıracağız ama ona geçmeden bir tek şey söyleyeceğim. Ee, Şahin Alpay dünkü yazısında zamanda aynesi iştir kişinin lafe bakılmaz diye yazdıktan sonra şeyi söylüyor yani gelinmiş olan noktada Görmezden gelinmeye çalışılan nokta gerek AKP'nin son seçim zaferinin gerekse bizzat Davutoğlu'nun Erdoğan'ın eseri oluşu diyor senin de belirttiğin gibi aslında seçimin hemen ertesi günü bir gazetecilerin tutuklanması bu tabi önceden yazıldığı için bugünkü terör soruşturması yok yazıda iki on sekiz kumpas baskını yapılması 3, 54 hakim ve savcıya yurtdışı yasa getirilmesi. 4, başsavcılığın hranting davası iddianamesini ki iddiaya göre belirli isimlerin zanlılar arasından çıkarılması için ikinci kez iade etmesi başsavcılığın. E, bunlar hiç akıldan çıkarılmaması gereken ainesi iştir kişinin lafe bakılmaz sözünü hatırlatıyor. Daha dar bir çevrenin unutturmaya çalıştığı bir nokta da Paralel yapı afsatasının devlet içindeki her türlü illegal yapılanma ile hukuk içinde mücadele için değil tam tersine hukuk devletini yerle bir etmek için kullanıldığı ve benim bir Kasımdan çıkardığım sonuç demiş Alpay Türkiye'nin bir seçimli otokrasiye doğru bir büyük adım daha attı askere dayalı otoriterliğin yenilmesi en az yarım yüzyıl sürdü. Sandığa dayalı otoriterliğin yenilmesinin o kadar uzun sürmeyeceği sanırım yapabileceğim en iyimser yorum diye bitirmiş. Öyle, tarih ilerliyor ama tarih ne kadar hızlı ilerliyor? Kaç insanın canı yanıyor bu süreçte? Biraz o önemli. Türkiye maalesef can yaka yapı ilerliyor. Sadece demokrasiyle ilgili açıklarımız olsa. Ben şu an Macaristan'dayım, Töpeş'te değil Burası da demokrasi konusunda ciddi sorunları olan bir ülke. Hep bunu da zaten açık radyoda konuşmaya çalışıyoruz. Ama hiç olmazsa insan canı yanmıyor. İnsanlar hapsedilmiyor. İnsanlar işte sokakta öldürülmüyor. Veyahut da ben Macaristan'ın bir köşesiyle ilgili işte sürekli çocukların, gençlerin ölüm haberlerini artık rutin şekilde ve takip edemediğim şekilde almıyorum. Evet. Ee, bu yaz yaşananlar işte mesela Cizre'de olan bir ten, 22 yıl işte önce olan bir tenle aslında birbirinin bir şekilde farklılaşarak son derece devamı bir türlü bu işte şiddet tarmanının dışına çıkamıyoruz önemli olan da bu hep yenileri ekleniyor kurbanların arasına ve bir noktada bununla işte Türkiye'ye mücadele edemez artık hale gelecek o da kopuş olacak dünyada birçok örneği var işte bugün hep Yugoslavya'daki eski Yugoslavya'daki savaştan bahsediyoruz tekrar diğer getirmek bu ülkeleri çok zor oluyor Mülteci krizi mesela bu yaz tekrardan işte eski Yugoslavya ülkeleri Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan özellikle kendi aralarında Açık tekrar bir birleşmeye adeta gidiyorlardı. Sınırların açılmasıyla, hepsinin Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemesiyle, yani zaten Slovakya ve Hırvatistan Avrupa Birliği üyesi ama Kırbetistan da bu konuda çok aşama kaydetti. Türkiye ile bence kıyas kabul edilecek şekilde bir biçimde birleşme söz konusu. Tekrar o ülke aslında federal yok, bence değişik bir şekilde yeniden bağlarla kuruluyordu resmi olarak değil. Ee, ama işte tamamen şimdi sınırlar kapandı vesaire, işte kavgalar başladı gene, çekişmeler, atışmalar. Çok kolay olmuyor bir kere vazo kırılınca tekrardan e, onu bir araya getirmek veyahut da insanların hayatlarına devam ediyor olabilmesi, e, eskinin bağlarını tekrar kuruyor olabilmesi. Hiç kolay değil. Maalesef ben Türkiye'de o gidişi görüyorum. Hmm. Onun için e, tekrar işte işte... Belki önümüzdeki dönemde pragmatistir, barış süreci de başlar. Gene ben ümit ederim başlamasını ki hiç olmazsa insan canını daha az yanıyor olsun. Ama kalıcı bir şey, bir barış vesaire güvenebileceği bir insanın insan hakları demokrasi ortamı olmasını Türkiye'de kısa vadede beklemek açıkçası zor Evet, bu... bu umutsuzluk benim en korktuğum şey Umutsuzluk çünkü insanlar hep önlerinde Bir seçim görüyordu bir şey görüyordu ve 7 Haziran çok Altın bir fırsat penceresi de vermişti Açmıştı aslında. şimdi Onların kaybedilmesiyle içe kapanla e, Adeta Koyverip gitme Ne yapalım neyse ne Vesaire diye bir e, Daha da e, insanlarda İçe kapanlıkla beraber Sinik ve böyle kötücül bir tavır Ortaya çıkabiliyor ben bundan endişe ediyorum. Bu olmazsa muhakkak zaman içinde bir aşama kaydedilecektir. Bu ben Türkiye'nin son kalesi Rusya olacağını tarihsel olarak baktığımda e, göremiyorum. Evet, şey hala tamamen bir dönüşümün yaşanmış olması olacağını ben e, öngörmüyorum. Öyle diyelim. Evet, şey de yani burada e ciddi bir e, mesele de tabii bu temiz öz davasında tüm sanıkların evet. berat etmesi geziyle beraber aynı da yani yargı organında da büyük bir e, düşüş göze çarpıyor adli mekanizmalarda da o da çok e, durumu kolaylaştırmıyor doğrusu yani. Ger ger evet, evet. Gerçi radyocuların efsanevi ismi e, Stout Turkle'ın kendi kitabına da yazdığı ad, yani sözlü tarihçi Umut en son ölür diyor yani ama e, gene de durum şu anda en son diye. ve kötü ölür öyle diyelim <gülüyor> <gülüyor> bir öldü mü de kötü bir, e, as asıl ölüme sebep olan da odur gibi e, bir durum var Ee, hakikaten e, temiz öz davası, işte dün görülen, Eskişehir'de ve berat kararı e, alınan dava, e, çok önemli bir dava. Niye? İşte 2009'dan bu yana, ve dediğim gibi program başında da gerçekten adalet ve ge geçmişle e, yüzleşme yolunda adaletle ilgili en kritik davalardan bir tanesi. En kritik diye diğerlerinin hakkını yemeyin çok emek veren var e, kucuklarda. E, aktivistlerden. Ee, fakat hakikaten işte 93-95 yılları arasında Cidre'de yaşananları aydınlatmak için ve aslında öyle bir ağ oluşmuş ki orada bu belediye başkanı e, o dönem seçilen, seçilen ama nasıl seçilen tabii büyük bir baskıyla ve e, tabii enteresan yöntemlerin kullanılmasıyla Kamil Ata onun ailesi, yakınları e, ve aynı zamanda Oradaki Jandarma Kıdemli Albay e, Cemal Temizöz'ün Kurduğu bir klik söz konusu Bu insanlar devlet adını kullanarak Her türlü Mezalini yapıyorlar e, Sihirli kelime orada devlet Ben devlet için yapıyorum diyor Ondan sonra gerisi hak getirir Gerçekten hiçbir siyasetle Hiçbir konuyla alakası olmayan Bu ile ilgili belgeleri e, belgeleri Hakikat ve Adalet e, Hafıza ORG sitesinden ulaşabilirsiniz. Hafıza Merkezi'nin sitesi bu. Bu konuda geçmişe yönelik bütün bu 90'larda yaşananlar başta olmak üzere ile hesaplaşmak için bütün belgeleri toparlayan bütün bu davaları takip eden bir E, merkez ve orada dergelere ulaştığımızda tanıklıklara işte resmi kayıtlara da geçen tanıklıklara ulaştığımızda ve onun dışında da başka e, bütün bunları yaşayanlar Cizre'de ve ötesinde insanların anlattıkları var. Ayan beyan tamamen mesela hadi şey gibi biz Bodrum'da bir işkence hani açalım. E, Cah hoşumuza gitmeyen işte husumetimiz olan, yok onunla tarla derdim var, bununla bilmem ne derdim var, onu sevmiyorum, o bana yan baktı, bu benim canımı sıkıyor, bunun siyaseten ben bilmem ne olduğunu düşünüyorum vesaire diye sivillere e, gerçekten eline silah değmemiş birçok insana, e, bölge şartlarını da düşünürsek yani silah değmemesi gerçekten, Koruma kendini insanların açısından da, da zor yani böyle bu gerçekliği de e, göz ardı etmeyelim hakikaten şiddetin ve silahın çok yoğun olduğu bir bölge tamam ama gerçekten e, bir mesela tarlayı kiralayıp da işte o tarlayı niye kiralıyorsun diye e, jandarma komutanının karışması gereken bir durum var. Bir yani, ama işte Gizre'de bu yüzden insanlar öldürülmüş. Yani 21 kişi öldürülüyor 22 yılda üzerinden geçiyor 47 duruşma yapılıyor ve son duruşmada da savcı beraat istiyor ve hakimlerden de mahkemeden de beraat kararı çıkıyor. 12 yaşında çocuk da var Mesela bu Yaşamını yitirenler arasında Öldürülenler arasında Şimdi bunların da gerçekten açıklamak mümkün değil Mesela o dönemde Yaşanan bir olay Yani bu dava ile değil ama başka bir olay İşte bir örgüt üyesinin öldürüldükten sonra veya örgüt üyesi Olduğu iddia edilen neyse Cesedinin sürüklenmesi söz konusu Tıpkı bu yaskı görüntüler gibi aslında Fakat o fotoğrafı çeken de Ee, o dönem mesela öyle şeyler geliyor ki başına yaşamını zor kurtarıyor yani işkencelerden e, müthiş geçirilip çöpe atılıyor yani tam çöpe atılması bir durum e, yani fotoğraf çektiği için e, ve e, o günlerden biz bugünlere geldi ve işte tarihin tekerrürü çok ürkütücü ve bu Özellikle Beyaz Toros konusunda mesela oradaki işte e, öldürülenlerden Ramazan Uykur'un oğlu Hikmet Uykur'un bir anlattığı şey var. Bu yaz e, ki olanların üstüne işte seçimde biliyorsunuz Beyaz Toros tartışması yaşandı. Ba sadece Davutoğlu'nu gündeme getirmesi değil Bahçeli de biliyorsunuz. Beyaz Toros'a bildiğin iyi arabadır demişti. E, ve orada işte tanıklığında şöyle diyor Beyaz bir Toros geldi. Poros marka araçlarına inen sanık tak babama araca bilmesi söyledi. Babası binmiyor araca ee, İsmet Uykur'un ve Kaleşnikov'da taranıyor. Evet ve bunlar sanıklar da evet. e, sanıklar da şeyleri söylüyorlar. Cizre'de bulunmadım. Ne tanıyorum ne alakam var. Bütün bunlar tiyatro, dümen, entrika, tiyatro demiş. Ben görevimi yaptım. Kimsenin ölümüne iştirak evet. tanık as Hıdır altu Mesela Jitem'i bilirim. Fransızca'da seni seviyorum demektir gibi. Yani bir de işte Omeros'ta to add insult to injury diyebileceğim. Yani yaraya tuz basmak gibi de bir şey bir hakaret de ekliyor. Ve, kan dursun öküz keseceğim demiş Kamil Ata işte. Hangi gölgü tanı, hangi silah, havadan gelen laflar demiş. İnsan hakları, demokrasi, barış eyvallah. Ama herkes çıkmış evliya, biz çıkmışız eşkıya, vatan haini. Bu olaylarla ne ilgim, alakam var deyip işte o senin de dediğin devletime sadığım bir devlet meselesini sadık da kalacağıma bir de dini unsuru ekliyor. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederim diye de tamamlamış halkayı. özün kendisi de son olarak onu söyleyeyim. Ee, işte bu algı operasyonu yapılıyor. Komplo hepsi. Her şeyi komplo teorileriyle açıklama. Soros kaynaklı vakıflar ve insan hakları izleme örgütü bu komployu kur, kurdu. Ve i̇şte bütün o asit kuyularıydı vesaire insanların hani atılmış oldu hatırlarsınız. Onlar tamamen işte sonradan yaratılan şeyler. Aslında bundan hiçbir olmadı ve ben işte vatanım, devletim, millitim için bunları yapıyordum diye hakikaten de bu işten sıyırmış durumda. Yani ölenlerin vesaire anılarının e, nasıl rencide edildiğini geçtince bir de şu var, işte gerekçene yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması. Evet, e, yani hakikaten söylenecek söz bulamıyor. Çünkü avukatlar da şey diyorlar yani e, hani mesela bir kişinin kalp krizi değil, silah, kalp kriziyle yani öldü deniyor. Halbuki silahla öldürüldü ortaya çıkmış kabir kazıldı adli tıp onayladı diyor filan böyle şeyler de var sonuç olarak çok e, tuhaf bir yani Kafka mı diyeyim Dante mi diyeyim bilemildiğim bir durumla karşı karşıya gitti onların, onların aklına böyle bu kadarı gel, gelmezdi herhalde o dönemlerde pek aydınlık dönemler değildi eski <gülüyor> ikinci ağır ceza mahkemesinde karar bera tepsi için kadar müstezeli, jitem, jötem vesaire bu laflar geçerek olmazdı yani. Öyle değil. <gülüyor> Kim ne korku, beşet dolu ne yazsa veya insan doğasının kötülüğüne dair. Evet. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerden Ömer Can eşi, hanım Can Duru'nun sözü belki de e, günün sözü de olabilir. Beraat vermemeniz için yalvarıyorum. Hatası olsa hapiste olurdu. Taşların altında olmazdı demiş. Son tekrar şunu vurgulayayım. İşte tam laf aslında kullanılan şu beraat için e, kesin inandırıcı ve vicdani kanaat size. yok. Belim yok. Yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. diyelim de güzel... gerçekten de e, durmak yok yani. E, ümitsizlik e, veya içe kapanma. Öyle mutsuzluk yok. Devam. Devam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık Gazete Cem Çetinle Spor Günaydın Cem Günaydın Ömer Bey Günaydın Cem Bey Günaydın Can ee, Önce sporla mı yoksa spor dışı şeylerle mi başlayalım <gülüyor> Sporla başladım Çok güzel e, Dün biliyorsunuz e, Mas, e, Ayaza'da Volkswagen Aralık'ın açılışı vardı Doğuş grubu e, spor salonu basketboluna kazandırdı diyebiliriz. Açılış maçında da e, Doğuş'tan Şafak'a ÇSK Moskova'yı konuk etti. Ben de salondaydım. E, salonun güzellikleriyle belki başlayabiliriz. <gülüyor> Peki başlayalım. Yani Volkswagen'in durumu biraz darda. Yeni, yalnız dizel değil benzin motorlarında da hile yapmış Almanya'yı bile zorda bırakacakmış deniyor. Onu da ben eklemiş olayım. Volkswagen'in durumu darda yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki Volkswagen'de bu sıkıntılı yaşadığı dönemde böyle bir isminin böyle bir salona verilmesi onları mutlu etmişti. Bilmiyorum <gülüyor> dün Alman firmasının yetkilileri salonda mıydı değil miydi ama herhalde salonda çok keyifli bir iki saat iki buçuk saat geçirmişlerdi bütün dertlerini unutarak. Yani, e, o salon daha önce galiba konser aktiviteleri için kullanılıyormuş. İşte evet. Yapılan bir düzenlemeyle bundan sonra basketbol karşılaşmalarına da el sertliği yapacak. Çok güzel bir konsept yani biz spor ekonomisinde böyle salon ve stadyum değerlendirirken birkaç kriterimiz vardır. Bunlardan bir tanesi verilen hizmetler mesela salona gidiyorsunuz. size orada karşılayan ekip yönlendirmelersiniz. E, güvenlik kontrolü falan bir kere girişte her şey çok bir kere e, pozitif e, çok iyi organize olmuşlar onun altını çizmekte fayda var Türkiye'de çünkü biz bunu beceremiyoruz genelde bu yer hizmetlerini e, sizi karşıya yani, ekibin güler yüzlü olması, kibar olması, nazik olması e, çünkü e, genel anlamda bir para ödüyorsunuz, e, eğlenmeye gidiyorsunuz ama sizi orada karşıya yani, ekip o zaman e, maalesef profili düşük, nezaket kurallarından uzak bir ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii bu ister istemez e, spor ürün olarak e, olumsuzlaştırıyor ama dün mesela başlangıç noktasında e, dikkatimi çeken buydu. Yani benim gibi spor ekonomisi çalışan insanlar bunlara çok dikkat ediyor. Buradan bir kere e, beş üstünden beş aldı diyebilirim. E, Oswald'a içeri girdikten sonra da e, tribün düzenlemesine biz dikkat ederiz. Tribün düzenlemesi çok daha belki birkaç çalışma devam ediyor diyebilirim ama e, genel anlamda tribün düzenlemesi de e, çok e, doğru bir şekilde yapılmış işte e, ışık gösterileri e, ses kalitesi müziğin e, ondan sonra yapılaban ostanın e, ses kalitesi de mükemmel yani e, söylenecek hiçbir şey yok beş üstünden beş kol muş e, salon içinde verilen hizmetler işte olsun tuvalet olsun ketçap olsun Bunlar da e, dört dörtlüktü. Yani, e, o kadar keyifli bir iki buçuk saat geçirdimken yani kendimi e, bir parça sanki yurt e, bir Avrupa ülkesinde, bileyim, bir Almanya'da, bir Fransa'da, bir İspanya'da demiş gibi hissettim. Yani Amerika'yı görmediğim için Amerika'yı telaffuz edemiyordum ama e, demek ki istemildiği zaman, e, doğru kişileri e, sorumluluk verildiği zaman bir da para harcandığı zaman çöküyor bunların her biri bir para işi tabii ki yani burada da tabi doğuşun sponsor olarak yapmış olduğu, olduğu desteğin de altını çizmek gerekiyor yani bunlar bedala olmuyor yani az önce saydığım e, yer hizmetlerinden başlamak söz o insan kaynağı e, bunların için bir bütçemizin olması gerekiyor e, tabi bazen para harcayıp karşını bir de onu da altını çizmek lazım bu ülkede bir başka soru da o tabii. Ama burada ortaya çok güzel bir salon e, çıkartılmış. E, gerek maç arasındaki e, popo kızların gösterisi, müzik gösterisi. Yani e, basketbol maçına dün ilk kez giden bir insan tesadüfen e, tahmin ediyoruz ki çok büyük keyif almıştır. Ve e, düşünüyorum ki her hafta e, orada bir maç izlemeyi gitme arzusu olacaktır o insanda. Yani size de öneririm. <gülüyor> <gülüyor> yani, sonuç ne oldu? Sonuç 90, pardon 80-75. ÇSK Moskova kazandı. Yani kağıt üstünde ÇSK Moskova zaten maçın açık ara favorisiydi. Avrupa ya yani bu Euro şampiyonluk adaylarının başında geliyor. Yıllardan beri zaten Final Four oynayan bir takım ÇSK Moskova. Çok iyi bir kadro yapısı var. Yani Şu anda diyebilirim ki Yani son yıllarda zaten Euro en iyi e, kadrolara sahip takımın başında geliyor. Kısa rotasyonunda gerek uzun rotasyonunda bir kere Teodosic, e, Dökolo gibi iki tane Avrupa basketbolunun en iyi kısasına sahipler. Zaten bu iki oyuncu e, takımın 42 e, sayısını attı yani 80 sayının 42'si bunlardan geldi maçı zaten. Bu ikili kopardı diyebilirim ama e, yani sadece ÇSK Moskola'nın gayriyetini bu ikiliye bağlamıyorum. Yani uzun oyuncuların vermiş olduğu katkı da e, son derece e, faydalıydı. Etkiliydi. E, Darüşşafaka takımına baktığımız zaman maalesef yani Darüşşafaka takımı iyi kurulmamış. Yani e, Sezon başında onlar çok ciddi para harcadılar. E, çok önemli transferler yaptılar ama kadro yapısına baktığım zaman yani Mesela az önce para harcanmış ve salonda bir değer yaratılmış diyorum. Ama onu bu tespit yaparken ben şey dedim. bazen para harcayıp e, karşısında alamadığımız zamanlar da oluyor. Çünkü parayı doğru harcamıyoruz. E, Açıkanın kadro yapısına baktığı zaman sanki o paranın kadro yapısına doğru harcanmadığını görüyorum. Ama belki de yani, daha erkendir. Yani, daha er e sezon erken, başı yok erken erken değil. yani Çünkü kısa rotasyonunda çok yetersizler mesela. Basketbolda bir noktaya gelmek istiyorsanız yani biraz e, başarılı olmak istiyorsanız kısa rotasyonunda, kısa oyuncu rotasyonunda elinizde sizi mutlu edecek, sizin performansınızı maksimize edecek ya da belli bir maç içinde belli bir skor avantajı yakaladığınız zaman onu koruyabilecek kalitede kısalara sahip olmanız lazım, tecrübeli kısana sahip olmanız lazım. Böyle bir eksiklik var e, daçka takımında. Kadro yapısına baktığımız zaman e, biraz fazla oy uzun oyuncu var. Yani e, tabii ki uzun oyunculara da ihtiyaç var ama e, günümüz basketbolunda daha ziyade e, kısa e, hareketli e, ve e, top kabiliyeti yüksek oyunculara e, ihtiyaç duyuluyor. Onların önemi daha da fazla. Dolayısıyla Daçkan'ın böyle bir eksikliği var. Yani tanıyorum bir sezon içinde onlar e, belki bir iki tane oyuncu takviyesi yapabilirler kısa lotasyonunda. Ama onun dışında e, gerçekten yani bir de e, spor eğlence diyoruz. E, spor tainment E, kelime sinemaya kalır e, sporu pazarlarken işin içine eğlence unsurunu katacaksınız e, diyorlar yani dün mesela salondaki atmosfer evet, e, dançika kaybetti ama tahmin ediyorum ki salona gelenler e, o kadar güzel vakit geçirdiler ki yani dönü mağlubiyeti tamam, bu sporun içinde olan bir şey Yani kazanırsınız veya kaybedersiniz Şimdi, spor pazarlama açısından da bu çok önemli çünkü siz e, ürününüzü pazarlarken salonu doldururken ya da staflığı doldururken E, sattım, bilet sattığınız kişilere galiba tüzü verme şansınız yok. Çünkü bu sizin elimizde olmayan bir tüzüm e, takımınızı kaybedebilir. Ama sizin elinizde olan bir tüzüm var. Oraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermek, en iyi şekilde o iki saati geçirmelerini sağlamak. İşte dün Bosnogin'e ben bunu gözlemledim. Yani e, bir bilet satın al, alıp dün maça gittiyseniz yani e, keyfini çıkardı, çıkarmış olduğunuz dün karşılaşmada. Ve itiraf ediyor ki e, bu hizmetleri devam ettiği müddetçe de e, o arena Türk basketboluna çok büyük hizmetler verecek. Basketbolun sevilmesini sağlayacak ve eee tribünlerde nasıl doldurulur konusunda da e, diğer kulüplere e, ciddi bir e, doğru örnek olacak. Ee, evet. Peki bir de şimdi sporun biraz başka bir yönünü yani bu yeni kararlarla hepimiz derinlemesine etkilendik. Hatta bazılarımız sarsıldık bu e, şey maçında Trabzonspor'un 2 2-2 berabere kaldığı maçından sonraki yaşananlar e, ve bir takım hakemlerin yani dünya tarihinde de çok sık rastlanan bir olay değil. Hakemlerin saatler boyu başkanın talimatıyla soyunma odasında hapis tutulduğu gözlülüken kısıtlandığı bir durum var ve sadece sporlara yani sportif faaliyetlerden men cezası gibi bir durum var. Ne diyorsun buna? Şimdi hani federasyon üzerine düşen görevi yaptı. Yani çok ciddi cezalar verildi. Trabzon'a işte geldi iki karşılaşma sevdik Evet. Cazasıydı. başkan e, 9 ay 10 gün men cezası aldı. Ayca 150 bin lira para cezası kesildi. Diğer yöneticilere de e, çok ağır cezalar verildi. Yani burada federasyon konferasyonu e, üzerine düşen görevi e, yerine getirdi. Yani verilen cezalar ağır bence yani. Ama burada tabii e, hakemlerin e, bir suç düğürüsünde henüz sanki bulunmadıkları. Evet. Ben de onu ben. da soracaktım var mı evet. diye. Görmedim ben de. Bir evet. de maçlar geç başlayabilir diye bir protesto şeyi var şimdi, ama onu da öğrenemedim tam. Şimdi ben o konuda bilgilendirdim sizi. On anakemler yani e, ortak bir protesto yapıp maça, maçlara e, geç başlama yani 10 dakika on dakika geç başlama konusunda böyle bir e, fikir ortak dolaşıyordu ama E, Mevkı başkanı Müftüoğlu işte zaten e, ortam gergin, e, sıkıntılar var. E, biz de buna tuzber olmayalım. Yani böyle bir eylemde bulunmasak sanki ülkeye fayda için iyi olur e, denildi e, ve bu e, eylemden vazgeçildi diye biliyorum. Yani. Öyle mi? Hı, evet. Evet, öyle. vazgeçildi diye biliyorum. Ama tabii hakemlerin. Hukuki anlamda suç duyurusunda bulunmadıkları da biliyorum. Yani aslında bulunmaları gerekiyor. Yani ne bileyim diye mi bulunmadıkları içinde... Bundan e, hukuki, daha ağır suç ancak dayak yemeleri ve öldürülmeleriyle. Bence bu çok, ötesinde başka daha, bir şey yapılamaz. Alıkolunmak bence çok daha ağır bir suç. Yani çünkü belki evet fiziksel bir şey yok yani dayak dediğiniz ya ama 3 saat 4 saat 5 saat düşünemiyor musunuz yani Hayır, bence düşünemiyor çok ben. daha yıpratıcı çok daha ağır bir suçu yani çok daha ağır bir e, olumsuzluk diye düşünüyorum yani tabi ki e, dayak e, saldınız fiziksel saldınız mesela olup bitiyor mesela yani e, dal alıyorsunuz zaten Burada 5 saat ne olacaksınız ne yani gideceksiniz dışarıda bir sürü e, vicilanteler var ve siz orada çaresiz bekliyorsunuz yani bu çok daha büyük bir e, bence e, bir olumsuzluk ama bunun e, mesela şimdi savcılar da var ülke illa biz diyelim suç duyurusunda bulunması mı gerekiyor? Hayır zaten ha, kamu e, suçu tabi ki kendilerinin evet. reysen harekete geçip e, suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Nitekim yani ben bir yerde de şöyle bir görme fırsatım oldu 17 yılla kadar veren hürriyeti tahdit e, suçundan e, 17 yıla kadar varan ağır bir cezai müeyyidesi yaptırımı da var karşılığında. Ama e, bunlar herkesin gözünün önünde cereyan ettiği, hatta bizzat e, Başkan Osmanoğlu'nun e, konuşması video olarak da ses olarak da verildiği halde hiç e, ortada bir şey olmamış gibi davranılıyor yani. Evet, hani e, gerçekten E, bu arada tabi o ceza alanlar için de dikkat ediniz mi? İbrahim Usta diye bir isim var. Türkiye evet. Futbol Federasyonu Başkan Vekili. Evet. E, tabi ona da bir yıl e, altı ay e, ceza verildi. E, Hali hazırda ve, Başkan Vekili mi Türkiye Futbol ben, Federasyonu? Ben Türk bana, Futbol. Tabi tabi tabi ama yani bu cezayı aldıktan sonra ne olacak yani devam edecek mi etmeyecek mi? Evet. federasyondaki görevi büyük bir ihtimalle belki istifa edecektir. Biz onu Ama... kaçırmışız. Tabii tabii <gülüyor> önemli bir ayrıntı yani düşünebilir misiniz yani Türkiye Futbol <gülüyor> Federasyonu başkan vekili. Ee, bu da e, ve Föderasyon... hürriyeti tahvilde bulunanlar arasında yer alıyor. Evet, evet değil mi? Ve, tabii Baka. evet bir yıl bir yıl alt ay ceza aldı yani bence bu da çok çok önemli bir unsur ayrıntı yani göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı. Yani, e, düşün... ama Türkiye Türk Futbol Federasyonu Başkanı Orsada e, Kabul resminde olduğu için Cumhurbaşkanının pek fark etmemiştir yardımcısının Trabzon'da olduğunu duymamıştır belki. E... <gülüyor> <gülüyor> yani e, olabilir tabii ki ama e, yani sizin bir böyle bir sıfatınız varken e, ne olursa olsun. E, Objektif olmanız, nötr olmanız gerekiyor. Belki evet Trabzon sporu, bir sempatiniz olabilir, Trabzon sporu olabilirsiniz ama sonuç itibariyle bir federasyon yetkilisiniz ve <gülüyor> federasyonun az başlatısınız. Yani burada e, duygulara biraz e, hakim olmak bir gerekiyor. Yani. Bir de insansınız ayrıca <gülüyor> vatandaş e, olarak da e, suç e, işlememeniz e, lazım. Tabii, e, tabii <gülüyor> yani işte ben şunu söylüyorum yani e, maalesef çok duygusal bir toplum hani diyoruz ya çok duygusal, duygusal Yani bu kadar çok duygusal olmuyor. Biraz mantığımız e, duygularımıza göre Yani duygular e, mantığı domine etmesin. Yani biz genelde e, duygularımızla hareket etmeye alışmışız. Mantık hep ikinci plana düşüyor. Halbuki mantık ilk planda olacak. Tabi ki duygular da hareket edeceğiz ama o mantığı öne geçirmesi gerekiyor işte. Ortaya sonra da e, pişmanlıklar çıkıyor işte. Pişmanlıkların sebebi e, duygusal hareket etmek. Yani buna e, bu pozisyonda bu tür pozisyona olan insanların. Haklı yok yani hiçbir şekilde hem hukuki olarak hem de etik değerler açısından hem de insani değerler açısından yani mantıklar getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki son biz bu konuya ilgisi çok uzaktan ilgisi olmakla beraber Fenerbahçe e, futbol takımının otobüsüne Trabzon'da gene e, bir maçtan sonra e, deplasmandan sonra yapılan saldırıda bir hende ciddi bir saldırıydı evet. silahla e, bir sonuç alınabildi mi? Bildiğim kadarıyla e, yani öyle bir sonuç çıkmadı o, olay kavzahtı kapandı zaten o, bundan dolayı da Fenerbahçe e, biraz var diye diyor da yani pek aydınlatılmadı olay. Evet yani Türkiye'nin en büyük en çok taraftarlarından birine sahip olan belki de birinci takımına yapılan silahlı bir saldırısı otobüsüne ve çok tabii, daha yani. vahim sonuçlar verebilecek bir şeyle ucuz kurtarılmış tabii. bir şeyden bahsediyoruz tabii, tabii, tabii, ama yani. üstü kapatılıyor öyle mi? Neyi tamam yani, ne diyebilirim? Bi, bi, bildiğim kadarıyla yani evet dikkatinden e, e, e, e, e, kaçan bir gelişme olmuş sonunda yüzde yüzde bir konuşmak istemiyorum ama yani öyle olay pek aydınlatılmadan öyle zaten zaman zaman Fenerbahçelerin de o konuda çeşitli ilişkileri ve rahatsızlıklarını dillendirdiklerini biliyorum yani, evet. ama işte yani bunlar e, sporu maalesef e, o güzelliklerine gölge düşünen davranışlar ama bu, bu, bu tür tablonun sadece sporda yani maalesef her alanda e, görebiliyoruz görüp yaşayabiliyoruz ama Ya bu biraz bir insan sorunu yani e, insanların e, belki sadece yani ahlak sorunu da diyemeyeceğim yani başka her türlü sorun ortaya çıkıyor. Ve bunları da ben tabii bir parça eğitime bağlıyorum. Yani eğitime yatırım yapmazsanız, eğitiminizi şekillendirmezseniz, e, eğitimin içini doldurmazsanız ve bu şekilde de topla, eğitmezseniz insanlarınızı ortaya işte bireylerin böyle kabul edilemeyecek davranışları ortaya çıkıyor. tabii bu davranışların her biri de düzeni bozan davranışlar, düzeni tehdit eden davranışlar. Yani düzenin bozulması, tehdit edilmesi de ülke işte kaotik bir turuma taşıyor. Yani burada herkesin aklı Selim davranış gösterip bu düzeni konulma hususunda Ee, çok e, bence e, dikkatli davranması ona göre davranması gerektiği kanaatine yani bu düzen konusunda kurallara uyurma, uyurma konusunda çok hassas bir adamım hem spor adam olarak, hem bir öğretim üyesi olarak ee, ve yani sporda da mesela bu değerler vardır yani sporun ben modern spor sporun başlangıcı olarak aldım. Yani bu da sanayi devrimiyle şekillenmiştir Sanayi Devrimi'ndeki bütün değerlerin e, sporda da uygulamalarını, bu şekilde değer yaratıldığını hep ifade ederim. İşte bizim biraz sporda başarısızlığımızın sebebi de budur. Yani biz sanayi devrimi yaşamadığımız için sanayi devriminin genel e, kurallarını, kriterlerini bir türlü e, spora taşıyamıyoruz. Taşıyamadığımız için de, de sporda bir değer yaratamıyoruz. İşte bunu bir gün öğrendiğimiz zaman, yani bu konuda bir, e, bir kitap yazdım spor iletişimi diye eğer spora ilgi duyan insanlar varsa spor mantığına nasıl şekillendiğini e, kendikide e, önerebilirim yani fikir sahibi olmaları açısından e, gerçekten bunu ilk olarak da bilmemiz gerekiyor yani evet. süreyi de işaretin. tamamladı peki çok teşekkür ediyoruz Cem kolay gelsin Ömer sevgili üzere. Cem iyi yayınlar görüşmek diyor. üzere efendim görüşmek <gülüyor> Cem Çetin ile Spor Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Ee, bitirirken de çalacağımız parça günün mana ve ehemmiyetine de uyar diye düşündük. Askıda Yaşamak adını taşıyan bir parçayla bitiriyoruz. Kazım Koyuncu'nun kendi bestisi ve Kazım Koyuncu'nun da geleneksel Karadeniz müziğiyle rock roll müziğinin bir sentezini yapan Laz müzisyen 33 yaşında hayata veda etmişti bugün 7 Kasım 1971'de ona da bir günaydın demiş olalım askıda yaşamakla hepinize günaydın. günaydın günaydın evet bir de arkadaşımız Sefa söylerinde doğum gününü kutlamış olayım burada. Ne cetrelvi bin kal Sokaklarda danızaka All dance Köszönöm.